...Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...sıfat fiil eklerinden biri olan... ...An-En-Eki. An-En sıfat fiil eki... ...geçişli... Geçişsiz, tek ve çok heceli fiillerden sıfatlar üreten, çok işlek bir sıfat fiil ekidir. Türkçede çok yaygın olarak kullanılan bu ekin işlevi çok fazladır. 1. Eklendiği fiille birlikte, o fiilin özdesinden önce gelerek sıfat görevini yüklenir. Hızla ilerleyen otomobil, ağaca çarptı. Bilmediği bir işe girip ne diyeceğini şaşıran adam, suları bile kendine güldürür. Uzun süredir yürüyen adam, yorgunluk gidermek için kır kahvesinde oturdu. 2. An-en sıfat fiil ekleri kullanıldığında, eğer anlam bütünlüğü bozulmuyorsa, kendinden sonra gelen at ad kullanılmaz. Adın alacağı ek veya ekler sıfat fiil eki üzerine getirilir. Dün akşam beni arayan sen miydin? İzleyenlerden bazıları, gözyaşlarını tutamadı. Müdür bey... Geç gelenleri odasına çağırdı. 3. Öznesi belirtili isim tamlaması olan cümlelerde, an, en sıfat fiil ekleriyle sıfatlaşan kelime, belirtili isim tamlamasını oluştururken, iki kelimenin arasına girebilir. Bahçedeki gülün baharda açan yaprakları, etrafa hoş kokular yayıyordu. Türkiye'nin gelişen ekonomisi, onu yatırımlar için çekici kılıyor. 4. Eklendiği fiille birlikte, kalıp sözler oluşturur. Kapan, Kalkan, İşveren, Çağlayan, Ağaç kakan. 5. Sıfatın anlam olarak zayıf kaldığı durumlarla, bir adın sıfat işlevi yüklenebilmesi için, addan önce an sıfat fiil ekiyle türetilmiş olan kelimesi kullanılır. Hasta olan öğrenci iki gündür okula gelmiyor. Bala'da olan depremin hasar tespit çalışmaları, Yarın başlayacak. 6. An-en sıfat fiil ekleri cümle içerisinde geçmiş, şimdiki ve geniş zamanı anlatır. Yeni yıkanan halılara ayakkabılarıyla bastı. Artan geçim sıkıntısı insanları canından bezdirir. Sakın uyuyan hastaları rahatsız etme. Bu ayrımları belirginleştirmek için fiile üç değişik ek getirilir. Mış olan. Yani kesin geçmişlik, bitmişlik anlatır. Genç hanımlar yemeniyle ile çıkmış olan birkaç hanımı yanındakilere işaret etti. Makta olan, tekrar yapılan veya devam eden bir durumu anlatır. Uçmakta olan onlarca göçmen kuş kanatlarını hasretle çarpıyor. Acak olan, gelecekteki bir durumu anlatır. Bir gün tükenecek olan bu yollar... Nereye gider arabacı? Şimdi seslendireceğimiz konuşmayı an en sıfat fiil eklerinin kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Dürbün Ahmet, elindeki ne? Dürbün. Ne işe yarar? Dürbün, çok uzakta yürümekte olan insanları, yoldan geçmekte olan araçları, hatta uçmakta olan kuşları rahatça görmemizi sağlar. Ne kadar ilginç. Ben de bakabilir miyim? Elbette. Karşıdaki parkta oynayan çocuğu görebiliyor musun? Hangisi? Şu kırmızı şapka giymiş olan mı? Hayır, salıncakta sallanan. Vay canına, sanki hemen önümde duruyor. Bak Ayşe, parkın geçen sene dikilen fidanları ne kadar da büyümüş. Evet, kaydıraktan kayan senin arkadaşın Levent değil mi? Sanırım o. Hadi biz de parka gidelim. Tamam, hadi gidelim. Şimdi seslendireceğimiz diyalogdaki... An-en sıfat fiil eklerinin kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Dürbün, çok uzakta yürümekte olan insanları, yoldan geçmekte olan araçları, hatta uçmakta olan kuşları rahatça görmemize yarar. Karşıdaki parkta oynayan çocuğu görebiliyor musun? Şu kırmızı şapka giymiş olan mı? Hayır, salıncakta sallanan. Parkın geçen sene dikilen fidanları ne kadar da büyümüş. Kaydıraktan kayan senin arkadaşın Murat değil mi? Bugünkü konumuz sıfat fiil eklerinden biri olan an-en an, ekiydi. An-en an, sıfat fiil eki programın başında da belirttiğimiz gibi çok işlevli bir sıfat fiil ekidir. Türkçe'de çok yaygın olarak kullanılan bu ekin işlevlerini tekrar ederek programı bitirelim istiyoruz. An-en an, sıfat fiil ekinin birçok işlevi olmakla beraber en temel işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz. 1-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 Türkçe öğreniyorum.